Hakkın huzurundan dönüş ve döndükten sonra velayeti suğra makamı. Allah Teala'nın huzuruna kavuşmanın üçüncü yolu zikirdir. Zikretmenin de iki usulü vardır. A. ismi Celalle zikretmektir. Latifelerin çalışmasından evvel 5 ile 21 bin arasında. Piri tahi, bir sene şartlarıyla yerli yerinde 21 bin vir çeken salikin latifeleri çalışır. Çalıştıktan sonra 3.40'da diğer latifelerin zikrini çekmek kafi gelir, demiştir. Şeyh Süleyman Zühdi ise, Latifelerin çalışmasından sonra 10 gün celal zikrine 101 bin devam etmek kafidir, demiş. Gavz-ı Hizani kutsesi Ruhu, Zamanın uzaması, kısalması söz konusu değildir, buyurmuştur. Pirimiz Abdülgafur Müceddidi Hazretleri ise, Latifelerin tamamen çalışmasından sonra 24 saatte salik 101 bin tamamladıktan sonra üstadı kamil onu önüne alır. Alnını onun alnına koyar. Kalbine teveccüh eder. Kabiliyet ve istidadına göre onu yükseltir. Eğer böyle bir teveccüh imkanı olursa celal zikrinin devamına gerek yoktur. Ancak saadatlara muhalefet olunmasın diye üstad teberruken birkaç bin zikrin devamını emredebilir demiştir. B. Nef'yü isbat zikridir. Nef'yü isbat zikri bidayette veriliyorsa teberruk için olur. Seyri ilallah için olmaz. İttifakla nef'yü isbat zikri latifeler asıllarına yükselip kavuştuktan sonradır. Ondan evvel tarifi piri tahiye göre zararlı olur. Gümüşhanevi'ye göre ise bidayette ve nihayette nef'yü isbat tebliği mürşidin reyine binaendir. Şeyh Süleyman Zühdi Kudsesi ruhu ise, latifelerin aslına kavuşup kavuşmaması söz konusu değildir. Ancak söz konusu olan mürşidi i kamilin azim ve iradesidir buyurmuştur. Şu kadarki latifeler aslına kavuştuktan sonra, her gün bin ile beş bin arasında tevhidin devredilmesi şart koşulmuştur. Nef'in manası, salik, la kelimesi ile nefsini, arzuları, şehveti ve bütün kainatı nefi ve inkar eder. Yani la ilaha demekle Allah'tan başka tüm ma'sivanın, zatı bah'tan başka tüm sevgilerin inkar ve yokluğuna niyet eder. Aynı zamanda illallah demekle mabudu hakiki ve maksudu hakiki olan Allah Teala'nın varlığını, birliğini, ancak onun ilah ve rab olduğunu niyeten ve ikraren ispat eder. Salik bununla zikirden zikire, şuhuddan diğer bir şuhuda, zuhurdan diğer bir zuhura terakki eder. Ancak buradaki şuhud ve bütün haller velayeti suğranın levazımlarındandır. Çünkü velayeti suğra, halis ubudiyetten, nefsi gafletten ve arzularından kurtulmaktan, adeti korumaktan ibarettir. Velayeti da her ne kadar nefs, Mutmain görülüp günahları terk eder ve emirleri yaparsa da henüz tam hakikat değil, adet haline geldiği içindir. Sıfatı için değil, nefsin bu halde bulundurulması içindir. Fazileti de o derecede olur. Ancak Allah Teala bir kulunun abdiyetini, seyri enfuside muvaffakiyetini, marifet makamına kavuşmasını ve merdiye makamında sükunetini dilediği zaman, Kulunun içinde vahdet makamında nida eder. Kulun konuşması onun konuşması, hareketi onun hareketi, sıfatı onun sıfatı olur. Bu makamda işaret, salikin dilin konuşması ile kalbinin konuşması arasında fark görmemesidir. Son Küberan'ın sultanı Seyid Sıbhatullah gafz Hizani, bu makamda vahdetül vücudun müşahadesi salikler hakkında tuzaktır. Tahide, benim için fenaya girmek mühim değil fenadan kurtulmak mühimdir buyurmuşlardır. Molla Diyaeddin Taşkesenli Gavzi Hizani'den naklen halk ile hak arasında hiçbir münasebet yoktur. Birbirine karıştırılmaz. Ancak zuhurat ne ise o hıfz edilir. Mali turabi ve Rabbul Erbabi. Rabbul Erbab ile turab arasında hiçbir münasebet yoktur. Lakin kul halis ibadullah olduktan sonra zat-ı bahtın azametini, keremini müşahede ettiği an son derece mahcup olur. İddia ettiği muhabbet, ünsiyet, kurbu hep boş görür. Yarılmış ve dönen cevheri insani nefsinin tekrar temizlenmesine askerin dönüşü gibi döner. Bir parçası üns ve kurbiyet makamında muhabbeti dava ederek kalır ve hiçbir an kavuştuğu yerden ayrılmaz. Mücerret bir ruhaniyet olur. Diğer parçası olan insaniyet ve beşeriyet de beşeri ihtiyaçları görmeye ve kula hizmet etmeye döner. Dönüşten sonra evvelden zulmani olan toprak, su, ateş, hava latifeleri nurani olan kalp, sır, hafa, ehfa latifelerinin nurlarının aksi ile nurlanılır. Zulmani ve halk aleminde olan beş latife, kömür, madenler, münevver olmuş aydınlatıcı, nurani olan emir alemi latifelerinin renkleriyle bir tek cevheri saf olmuştur. Ruh latifesi askerleri ile nefse hakiki sultanlığı getirir. Artık nefse, hatta zulmani olan latifelere muhabbetullah, muhabbeti Resulullah yerleşir. Nefse ait tüm noksanlıklar Ruh'a ait tüm kemalatlarla boyanmıştır. Şu ayeti kerime ile tarif buyrulur. Sıbghatullah <Sessizlik> ve men ahsenu minallahi sıbghah ve nahnu lehu Biz Allah boyası ile boyanmışızdır. Allah'tan daha güzel boyası olan kim? Halbuki biz ona kulluk edenleriz. İşte aklı selim ve hakiki vicdan kuvvetlerinin hakimiyetleri burada tahakkuk eder. Her bir latifenin dönüşü ile Ayrı ayrı kemalatlar, ayrı ayrı nurlar tezahür eder. Nurlar ve makamatlara sonuç olmaz. Beşeriyetin hizmetine dönen zevatların bir kısmı, dönüşlerinden sonra aciz ve fakrın nihayetinde olurlar. Müşahadeleri çokça kuvvetli olduğundan dolayı tekrar yükselmeyi talep etmezler. En çok irşada elverişli olanlar da bunlar olur. Yolları da en güzel yoldur. Ashabın ekserisi bu kısımdandırlar. İster nebilere mirasçı olup irşat etmesinler, ister rasullere mirasçı olup irşat etsinler, eşittirler. Her birisi aldığı emaneti muhafaza eder. Bunlardan irşat edenlerin makamlarına işareten bir hadisi şerifte <gülüyor> Benim ashabım birer yıldız gibidirler. Hangisine uyarsanız, Hakka iletilmiş olursunuz buyurulmuştur. Dönenlerden bir kısmı da vahdete ihtiyaçları ve cezbenin hararetinden suri ve manevi tecelliyelere meylederler. Tekrar vuslatı dilerler. Bunlar yeniden bir seyre başlarlar. Bunu seyri üryani diye tabir etmişlerdir. İkinci amele başlarlar. Bunlar kendi nefslerinde bir kemal ve ameli bulamazlar. Mücerret Allah Teala'nın fazlı kereminden vuslatı dilerler. Bu makam en güzel makamdır. Bu makamın ehli, kibriti ahmer gibi nadirdir. Şu kadar ki bu makamda olanlar, beşeriyet ve nefs terbiyesini, beşeri ihtiyaçlarını unuttukları için, sözleri bulanıklıktan hali kalmaz. Meğer ki kendilerine temkin hali yerleşirse, o müstesnadır. O ise kibriti ahmerin nadirliğinden daha ender, çok az fertlere nasip olan bir makamdır. Bu makamatı nazarı itibara alan bazı erbab-ı tasavvuf şöyle dediler. Tasavvuf her iki cihanda yüzün kararmasıdır. Her şeyi unutmak, unutmayı da unutmak. İki dünyayı sarf nazar etmekle bir an fena fillah olmaktan ayrılmamaktır. Binaen aleyh, sufi, mülk ve melekut alemlerini hissetmeyip istigrak halinde devamlı olmalıdır.